Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbi Alaam. Salat ve salam ya Seyyid Alawire ve Akhirin, ve ila Jami Al-Mbiayi ve ve ila Jami al Bugün inşallah Allah'ın ayet şeride de beyan ettiği gibi Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Sizin onu görmediğiniz yerden o sizi görüyor. Şeytana tabi olmayın, şeytana uymayın, şeytana avdolmayın buyuruyordu. Bugün inşallah şeytana nasıl tabi olmamamız gerektiğini, uymamamız gerektiğini, avdolmamamız gerektiğini beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın beyan ettiği gibi. Eğer insan düşmanını tanımazsa onun tuzağına düşer. Onun için düşmanı tanımak gerekir. İnsanın tek bir düşmanı vardır. O da şeytandır, iblistir. Çünkü onu cehenneme sürüklüyor. Cehenneme davet ediyor. Hem de İnsanın onu görmediği yerden o insanı görüyor. Her türlü hileyi yapıyor. Her türlü tuzağı kuruyor. İnsanı hiç farkında olmadan cehenneme sürüklüyor. Onun için düşmanımızı tanımamız gerekir. Nerede bize hile yapıyor? Nerede bize tuzak kuruyor? Nerede? Hiç farkında olmadan ona uyuyoruz, tabi oluyoruz. Bunu anlamamız gerekir. Bunu Allah'ın ayetlerinden anlamamız gerekir. Rabbimizin bize anlattığı gibi anlamamız gerekir. Tek düşman şeytandır dedim. İnsan, insanın düşmanı değildir. İnsan, insan için cennete vesile olan varlıktır. Eğer biri şeytana uymuşsa, tabi olmuşsa veya şeytana avd olmuşsa, o da farkında olmadan insana düşman olur. Ama insan, insanın düşmanı değildir. İnsanın düşmanı, bir tek düşmanı vardır. O da şeytandır. İnsana düşman olan, düşmanlık yapan, şeytanın tarafında durmuş demektir. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun. Onu ne adına yaparsa yapsın, bu böyledir. O şeytana uymuştur, tabi olmuştur. Mümini düşen nedir? Eğer biri şeytana uymuşsa, kardeşine yardım etmektir. Şeytanın eline düşmüş, tuzağına düşmüş. Dolayısıyla onu onun elinden, şeytanın elinden almak için ona yardım etmelidir. Nasıl? Ona sarılarak, onu severek, onu Allah'a davet ederek, onu cennete davet ederek. Ama önce ona olan sevgisini göstermesi lazım, yakınlığını göstermesi lazım. Karşısındaki müminin kendisini sevdiğinden dolayı davet ettiğini anlaması lazım. Bunu ona tatırmak gerekiyor yani. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Rabbinin yoluna hikmetle davet et. En güzel söz neyse onu söyle. Davet ederken en güzel söz neyse onu söylememiz gerekir. En güzel söz Allah'ın kelamidir, Allah'ın sözüdür. Önce iblisten başlamamız gerekir. İblisten yani ilk andan itibaren Allah bize Adem'le iblis kıssasını anlatıyor. Allah meleklere Adem'e secde edin dedi. Bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi. Bununla beraber iblis cinlerdendi. İblis kibirlendi. Kibrinde direndi. Secde etmedi. Neden dolayı secde etmedi? Adem'i kıskandığı için, haset ettiği için. Eğer biri haset ederse, iblisin haline bürünmüş olur. Onun için haset etmek, iblisin ameli, iblisin halidir. Haset etmek, Allah'ın taksimatına razı olmamak demektir. Aynı zamanda çalışıp, çaba gayret sarf edip kazanmak yerine, bir başkasına evet, haset ediyor, O onda olmasın da bende olsun diyor. Bu hasettir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Haset, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi de anneleri yiyip bitirir. Onun için haset haramdır dedi. Haset iblisin amelidir, iblisin halidir dedi. Haset etmek. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Ve idkulna bilmelaiketi sucudu li adem. Biz meleklere Adem'e secde edin dedik. secedu illa iblis. Hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi. Kane minel cin. İblis cinlerdendi. Yani yanlış bir anlayışla iblis de melekti. Evet demiyoruz. İblis cinlerdenmiş. Cinler insanlardan önce dünyaya gönderilmiş. Onlar da kullukla mükellef olan varlıklardır. Allah onları ateşten, dumansız ateşten yaratmış. Yani melek değildirler. Melekler nurdan yaratılmış. İblis'te aynı zamanda nefis vardır. Onun için zaten itiraz etmiştir. Secde etmemiştir. Allah'a secde etmeye itiraz etmemiş yalnız. Adem'e secde etmeye itiraz etmiş. emri <gülüyor> Böylelikle Rabbinin emrinin dışına çıktı. Rabbinin emrinden çıktı. Efetetugibunehu ve zulriyatehu evliyae Allah şimdi bütün insanlara birden soruyor. Siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve zürriyetini, İblisi ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Yani Allah'ı dinlemeyip Şeytanın verdiği vesveseyi mi dinliyorsunuz? Ruhum lekum adu. Oysa ki o sizin düşmanınızdır. ise lizalimine bedela. Bu zalimlerin yaptığı bir şeydir. Allah'ın dostluğunu şeytanın dostluğuyla değiştirmek zalimliktir. İnsanın kendi kendisine yaptığı yapacağı en büyük zulümdür. Allah'ı dost edilmeyip şeytanı dost edilmek. Yani Allah'ın vahyine tabi olmayıp iblisin verdiği vesveseye uymak, şeytana uymak, tabi olmak. Sonra Allah iblisi huzurundan kovdu. İblis kovulurken Allah'tan izin istedi. Allah da kıyamet gününe kadar ona izin verdi. İblise sadece O da senin sirat-i müstakimin üzerinde oturacağım. Gelenlerin önlerinden, sağlarından, sollarından gelip onları şaşırtacağım. Çoğunu kendime bağlayacağım ve çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi. Yani şükürsüz olacaklar. Allah ne buyurdu buna karşılık? Git dedi sana izin verdim. Kim sana uyarsa yani şükürsüzlük yaparsa andolsun ki Hepinizi toptan cehenneme dolduracağım dedi. Demek ki şeytanın, iblisin bas vasfı neymiş? İnsanı şükürsüz hale getirmekmiş. Şükürsüz hale, şükrettirmemek. Bakacağız kendi halimize, acaba şükreden bir kul muyuz yoksa gerçekten şükürsüzlük yapıyor muyuz? Eğer Allah'ın bizim için takdir ettiği hayata razı değilsek şükürsüzlük yapıyoruz demektir. Hatta hayatı anlamamışız demektir. Hayatı, ebedi hayatın, ahiretin tarlası olarak anlamamışız. Sadece dünyalık istiyoruz. Onun için şükürsüzlük yapıyoruz demektir. Şeytan başka ne yaptırıyormuş? Ya يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اُطْخُلُوا فِي سِيمُ kardeş. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, hepiniz hep beraber toptan silme. Yani barışa girin. Barış içinde olun. Ve lattebiu kutuwati şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. İnnehu lekum mubin. Muhakkak ki o sizin apaçık düşmanınızdır. Bir yerde düşmanlık varsa Orada birileri şeytanın adımlarına, yani şeytani adım adım takip etmiştir. Yoksa insan birbirine düşmez, birbirine düşman olmaz. Eğer orada selamet yoksa, orada barış yoksa, orada şeytan onların aralarına girmiş, birileri şeytana adım adım uymuştur. Bir de şeytanın işi neymiş? İnsanları birbirine düşürmek, barışı bozmak, selameti bozmak, sükuneti bozmak, Kavga çıkarmak, savaş çıkarmak, fitne çıkarmak. Kimde bunlara alet oluyorsa o şeytani adım adım takip etmiştir dedi. Allah insanın düşmanını insana tanıtıyor. اَشْشَيْتَانُ يَعِيْبُكُمُ takr. Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Yani Allah yolunda eğer infak edersen, fakir olursun. Güzel şeyler yapmaya çalışırsan, fakirleşirsin diye sizi fakirlikle korkutur. وَيَاَمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ Bir de size, fahşayı, aşırılığı emreder. Fahşa deyince, bütün aşırılıklar. Yani ticaret yaparken eğer, malın değerinden fazlasıyla eğer onu satıyorsa, fahiş fiyatla sattı demektir. Yani ticarette puhuş yaptı demektir. Her konudaki aşırılığı yani şeytan ne yapar? Teşvik eder. وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ minhu مِنْهُ وَفَدْلَ Allah ise size mağfireti vaat ediyor, fazileti vaat ediyor. Yani siz Allah'ın vahyine uyarsanız Peygamberine, Resulüne tabi olursanız Allah sizi mağfiret eder ve sizi faziletli kılar, şerefli kılar. Vallahu <Sessizlik> vasîun alîm. Allah'ın kudreti, ilmi her şeyden geniştir ve Allah her şeyi bilendir. İnne ma'azalikumü şeytanu yukhwifu evliya. Şeytan kendi dostlarını korkutur. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Yani ancak şeytana dost olanlar, şeytanın verdiği vesveseyi dinlerler. فَلَا تَخَافِهُونَ وَهَفُونِينَ Ondan korkmayın, benden korkun dedi Allah. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer siz müminseniz, iman etmişseniz şeytandan korkmayın, benden korkun. Şeytanın verdiği vesvese her ne olursa olsun bize düşen hakka tabi olmaktır. evet Rabbimize itaat etmektir. Resulüne tabi olmaktır. Şeytan bizi neyle korkutursa korkutsun, ister fakirlikle korkutsun, ister başka bir şeyle korkutsun, ondan korkmayın dedi. Korkulması gereken biri varsa, eğer siz müminseniz Allah benden korkun dedi. şeytan söylüyor kullarını boş kurultularla meşgul edeceğim onlara hayvanların kulaklarını yarmalarını ilham edeceğim ve ses olarak vereceğim onlara Allah'ın yarattığı fıtratını değiştirmelerini tavsiye edeceğim diyor Hayvanların kulaklarını yarmak demek ne demektir? Eskide Resulullah Efendimiz'in döneminde, daha önceki dönemlerde eğer biri putlara bir kurban adarsa onun kulaklarını yarar onun adak olduğu belli olsun diye. Putlara adanmış adak. Yani eğer biri kurbanını Allah için yapmıyorsa kurban demek Kur, yakınlık demek. Allah'a yakınlık için verdiği her şey kurbandır. Eğer onu Allah yolunda değil de onun nefsi için desinler diye yaptıysa o hayvanın kulağını yardı demektir. Allah'tan başka her ne için yaparsa yapsın o Allah'a değil de puta gitti demektir. Allah'ın bir de Yarattığını değiştirecekler, fıtratı değiştirecekler. İnsan Allah'a abdolsun diye yaratılmış, kul olsun diye yaratılmış. Onun o kulluk fıtratını bozduğunda, yani mesela bir ana baba kendi çocuğunu büyütürken, yetiştirirken ona ilk öğretmesi gereken şey nedir? Onun Allah'ın kulü olduğunu, her anda Allah'ın huzurunda olduğunu, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu Allah bu dünyada ebedi hayatını kazansın diye gönderdiğini, manevi olarak büyüsün, hazreti insan olsun, Allah'a dost olsun diye gönderildiğini öğretmelidir. Öğretmediyse, bunun dışında bir şey öğrettiyse, yani senin derdin, hedefin para kazanmak olmalıdır. Okula gitmek olmalıdır. Okul kazanmak olmalıdır. Bir mevkiye gelmek olmalıdır. Bunlar hepsi fıtratı bozar. Önce ona Asli vazifesini öğretmen lazım. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Çocuklarınıza la ilahe illallah dedirsin, bırakın. Ondan sonra korkmayın dedi. Yani bir kere Allah'ın kulü olduğunu bildiyse, anladıysa, Allah'ın Rabbi olduğuna iman ettiyse, artık onun için endişe etme dedi. Ona bir şey olmaz. Niye bir şey olmuyor? Şeytan ona hile yapamaz. Düşmanı onu tuzağa düşüremez yani. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْتَانَ وَل۪يَنْ مِنْ دُونِ الله. Kim Allah'ı bırakıp şeytani dost edinirse veya kim hem Allah'ın dostluğunu kabul eder bir de şeytani dost edinirse فَكَدْ خَسِرَ husranen mübina. O apaçık bir hüsrana uğramıştır. O hüsrandadır. Dolayısıyla evet, Allah'ın dostluğunu kaybeder, şeytana dost olur. Ya yühellezine amenu Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. İnnemel khemru vel meysiru vel ansab vel azlam. İçki, şarap, kumar, putlar, fal okları, Rizdül min ameli şeytan, şeytanın ameli pisliktir. Fethemi buhu, ondan kaçının, ondan sakının. La alekum ondan kaçının ki felaha kurtuluşa eresiniz. Ayet devam ediyor. İnne ma yurudün el şeytan el, en yüqüya binekumul edavete ve berda Şeytan bunlarla yani işkiyle, kumarla, faloklarıyla, şans oyunlarıyla bunlar da ister ki sizin aranızda kin ve düşmanlık soksun. Bunu onun için şeytanın işidir. İnsanların birbirine düşmesi için, birbirine düşman olması için bunları kullanır. Ve <gülüyor> yesudekum End zikrillahi ve anis Bir de sizi Allah'ın zikrinden alıkoymak için, sizi namazdan alıkoymak için bunları kullanır. Bunlar onun silahidir. Tehel entum nuntehu. Siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Evet, Allah soruyor, siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Yani şeytana uymaktan, şeytanın tuzağına düşmekten, şeytanın peşinden gitmekten, şeytanın size tavsiye ettiklerinden vazgeçtiniz değil mi? Yakışmaz. Çünkü mümine yakışmıyor. Evet, ayet devam ediyor. Ve Allah. Allah'a itaat edin. Yani şeytana tabi olmayın, şeytana uymayın, şeytani dinlemeyin, Allah'a itaat edin. Ve atu Resul, Resulüne İtaat edin. وَحْزَرُوا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Bu saydıklarımızdan sakın bunları yapmayın. Eğer siz yüz çevirirseniz yani şeytana uyarsanız bu içkiyi, kumarı şans oyunlarını eğer yaparsanız فَعْلَمُ <gülüyor> اَنَّمَا <gülüyor> Bilmiş olun ki bizim Resulümüze düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Onu açıklamaktır. Tercih size aittir. Ya Allah'a itaat eder, Resulüne itaat edersiniz ya da şeytana tabi olursunuz, şeytana dost olursunuz. Allah bir de Adem babamızda, hava annemiz cennetten çıkarılırken buyuruyor ki Allah bütün cennet nimetlerini yiyin, için ama şu ağaca yaklaşmayın buyurdu. Ama buyurur ki iblis onları kandırdı. Onlar da o yasak meyveden yediler. Niye yediler? Allah gerekçesini beyan ediyor. Unuttular. Allah'ın emrini unuttular. Allah soruyor. Ben size bu ağacı yasak etmemiş miydim? Neden yediniz? Evet, ne dediler? İkisi de. Biz kendimize ettik ya Rabbi. Demek ki insan unutuyormuş. Allah insanı bizi bize tanıtıyor. İnsan unutabilir. Allah'ın emrini, Allah'ın vahyini unutabilir. Unutunca, Allah'ın emrine karşı gelince ne yapması gerekir? Adem babamızın söylediği gibi söylemesi gerekir. Ne diyorlardı? İnna زَلَمْنَا اَنْفُسَنَا Biz kendi nefsimize zulmettik ya Rabbi. Biz yanlış yaptık. Yani hiç bahane üretmiyor. Şeytan beni kandırır da demiyor. Biz diyor kendi nefsimize zulmettik, biz yanlış yaptık. Demek ki bir beşer olarak insan unutabilir ama nefsini savunmaması gerekir, günahını savunmaması gerekir. Biz kendimize zulmettik. Evet ne dediler? Eğer sen bize rahmet etmezsen, bizi magfuret etmezsen biz hüsrana uğranlardan oluruz. Bizim de aynen böyle söylememiz gerekir. Nasıl ki Adem babamız, hava annemiz yanlış yaptıysa biz de dünya hayatını yaşarken yanlış yapmayan hiç kimse yoktur. Kusur yani Allah'ın emrinin dışına çıkmayan hiç kimse yoktur. Bir kul olarak, bir beşer olarak bu böyledir. Ona düşen nedir? Adem babamızın söylediğini söylemektir. Tövbe etmektir, istiğfar etmektir. Allah da onları affetti buyurur. Yani Allah affeder. Bir de onlar o yasak meyveden yediklerinde üzerindeki elbiseler soyuldu. Allah buyurur ayet kerimede. Niye soyuldu? Elbiseleri nurdandı. Günah işleyince, yanlış yapınca elbiseleri soyuldu. Allah devamında buyurur ki dikkat edin şeytan sizin de üzerinizdeki elbisenizi soymasın. Evet, ne demek? Adem babamız neyi unuttu? Allah'ın emrini unuttu. Allah'a karşı sorumluluğunu unuttu. Yani Takvasını unuttu. Eğer biri Allah'ın emrine karşı gelirse, şeytana uyarsa, üzerindeki takva elbisesini soymuş olur. Takva elbisesi Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah cenneti müttakiler için, takva sahipleri için hazırlamıştır. Takva sahibi demek Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmek ve onu yerine getirmeye çalışmaktır. Bir kul bu elbiseyi giyince, ben müminim deyince elbiseyi, takva elbisesini giymiştir. Ama yanlış yaptığında ne yapmış olur? Şeytan ondan o takva elbisesini üzerinden soymuş olur. Öyle olunca onlar cennet yapraklarından üstlerini örtmeye çalıştılar. Biz nasıl yapıyoruz onu? katamızı kusurumuzu, yanlışımızı gizlemeye çalışıyoruz demektir bu. Allah bütün insanlara hitap ediyor. Ya beni Adem la kumu şeytan. Ey Adem oğlu, ey insanlar, şeytan sizi de bu şekilde fitneye düşürmesin. Sizi kandırmasın. Kem ahrece minel cenneti. Nasıl ki sizin ananızı, babanızı cennetten çıkardıysa sizi de cennetten çıkarmasın dedi. Cennetten çıkarmasın deyince ne anlamamız gerekir? İnsanı anlatırken, cennetlik insanı anlatırken ne diyoruz? Gönlü cennet olmuş insan cennete layıktır. Gönlü cehennem olmuş insan da cehenneme layıktır. Eğer gönül cennet olmaktan çıkarsa o da cennetten çıktı demektir. Sizin göremeyeceğiniz yerden O sizi görüyor, buyuruyor. şeytan iman etmeyenlerin evet, dostlarıdır dedi. Ve imma yenzeğenne kemine şeytani nezğun. Eğer şeytan sana bir vesvese verirse, herhangi bir şekilde seni yanlışa sevk eder, dürterse فَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Hemen Allah'a sığın. Yani اَعْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ de. Sadece bu kelimeyi söyle değil. Hemen Allah'a sığın. Evet. Ya Rabbi beni koru, beni muhafaza et de. اِنَّهُ سَمِعُونَ alim, Muhakkak ki Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Yani yani senin sıvanmanı kabul eder ve seni şeytandan korur. İnne <gülüyor> ladineteku o müttaki olan kimseler Allah'a karşı sorumluluğunu kabul eden, yani Allah'a abd olmayı kul olmayı kabul eden kimseler, iza mesahın taifun mine şeytan. Şeytandan ona bir vesvese geldiğinde, şeytan onu herhangi bir şekilde Başka bir tarafa sevk düşündürdüğü Düşündürdüğünde Tezekkeru Onlar hemen düşünürler Hemen tefekkür ederler Acaba bu nereden geldi Ve izahum nubsirum Basiretle bakarlar Ve hemen anlarlar ki Şeytan onlara hile yapıyor Bunu onlara Fark ettiren nedir Onların takvasıdır Allah'a karşı sorumluluğunu bilmeleri gelir. Hemen anlarlar. Yani bir kul takva sahibi olsa da, takva sahibi demek aynı zamanda veli demektir. Onu bile dürtüyor, ona bile vesile veriyor demektir. Ama aradaki fark nedir? Onlar hemen düşünürler, hemen basirette bakarlar, anlarlar ki şeytan hile yapmış. ve fi'l gay. Onlar kendi kardeşlerini, arkadaşlarını onlar bir yanlış yaptığında onları desteklerle, sümmele yüksürür. Sonra onların yakalarını bırakmazlar. Bir kere onlara yanlış yaptır, değil mi artık sürekli orada sürüklemeye çalışırlar. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a söylüyor Yusuf Aleyhisselam rüya görüp ayın, güneşin 11 yıldızın kendisine secde ettiğini görünce rüyasını Yakup Aleyhisselam'a anlatıyor. O da buyurur ki Kale, Yakup dedi ki, ya büneyye ey yavrucuğum la teksus rüyake ala ihveti. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Ve yekudu yekudu keyda. Olur ki sana bir tuzak kurarlar? inne şeytane lil insani aduun mübina. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Niye hile yaparlar? Niye ona tuzak kurarlar? Kıskandıkları için. Kıskançlık kimdenmiş? Şeytandan. Beni da okuyatel Kur'an, Kur'anı okuduğun zaman, Azizullahi min Şeytanı Rjib, rejmedilmiş, taşlanmış Şeytandan Allah'a sığın. Yani Azizullahi min Şeytanı Rjimde, ama sadece dilinde de Allah'a sığın. Demek ki Kur'an'ı okurken Allah'ın ayetlerini dinlerken de aynı şekilde şeytan ne yapıyormuş? Meşgul ediyormuş. Hem Kur'an'ı okurken hem dinlerken ne yapmamız gerekiyormuş? Önce şeytan'ı kovmamız gerekiyormuş. Yani okunan, okuduğum ya da Allah'ın kelamidir, Rabbim bunu bana söylüyor deyip dinlememiz gerekir. Eğer Başlarken sığınmazsak araya girer, bin bir türlü vesvese verir, bin bir türlü şeyi bize hatırlatır. Yani, niye şu şöyle oldu, niye bu böyle oldu deyip bizi oyalar. Bu neyi gösterir, buradan neyi anlamamız gerekir? Sığınamamışız demektir. Ayetleri okurken veya dinlerken. Boş yere, gereksiz yere israf yapanlar, Allah onlar şeytanların kardeşleridir dedi. İsraf yapanlar, saçıp savuranlar. Şeytan ister, Rabbine karşı nankördür. وَكُولْ ibadi Kullarıma söyle. يَكُولُ لَّتِي بِهِيَ En güzeli söylesinler, en güzel şekilde birbirleriyle konuşsunlar. İnne şeytane yenzagu çünkü şeytan onların aralarını bozmak için pusuda bekliyor. Eğer en güzel şekilde birbirleriyle konuşmazlarsa, şeytan onların aralarını bozar. inne şeytane kane insani aduwen mübina çünkü evet, muhakkak ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Allah birbirimizde en güzel şekilde konuşmamızı istiyor, en güzel sözü söylememizi istiyor. Yoksa şeytan aramızı bozacakmış. İnne ibadiy leke aleyhim sultan. Allah şeytana söylüyor, iblise söylüyor, senin kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin olamaz. Hakimiyetin yoktur yani. وَكَفَا bir vekila Vekil olarak insana Rabbin yeter. İnsan Allah'a güvenmelidir. Şeytanın insan üzerinde, Allah'ın kulları üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Sadece yaptığı şey nedir? Vesvese vermek ve davet etmektir. Ona başka bir güç vermek doğru değildir. Yani yanlıştır. Hz. İbrahim Babasına söylüyordu, ya evetiyi la teabudu şeytan. İnni şeytan ekan bil rahmani asiyah. Baba dedi, Hazreti İbrahim babasına, şeytana abd olma. Çünkü şeytan rahmana rahman olan Allah'a Asi olmuştur. Eğer sen şeytana olursan senin dostun velim şeytan olur dedi. Ancak şeytana dost olursun. Ve minennâsi men yücadilu fillâhi bi ghayri ilm. İnsanlardan öylesi var ki ilmi olmadığı halde Allah hakkında mücadele eder konuşur. İlmi olmadığı halde, وَيَتَّبِعُوا kulle شَيْتَانٍ مَرِيْ Her inatçı şeytana tabi olur. Şeytana tabi olmuş, Allah hakkında konuşuyor. İlmi olmadığı halde. İlminin olması demek ne demekti? Eğer o Allah'ın kendisini tanıttığı gibi, El Esmaul husnasından tanıyıp anlatıyorsa, bu Allah'ın anlattığıydı yok bunun dışında anlatıyorsa bence Allah bunu böyle istiyor bence Allah böyle istemiş emretmiş bence böyle yaparsam Allah sever diyorsa Allah hakkında bilmediği halde konuşuyor inatçı şeytana tabi olmuş dedi Allah evet, ayet devam ediyor kutube aleyhi ennehu men tevallahu Onun için Allah şöyle hükmetmiş, şöyle yazmıştır: Kim şeytani dost edinirse onu dost edinirse, fəennehu yudilluhu muhakkak ki şeytan onu saptırır, delalete düşürür. Veyehdihi ila azabis sa'il onu alevli ateşe götürür. Onun alevli ateşin yolunu gösterir ve onu cehenneme götürür. Ya yuhel zinah manu, ey iman edenler. La tetbeu hutuvat eşşeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytani adım adım takip etmeyin. Ve men yetebi' kutuvat şeytan. kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytana tabi olursa ve innehu ye'muru bil fuhşai ki şeytan ona fuhşayı ve münkeri kötülüğü ve fuhşu emreder. Aşırılığı emreder. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ ve وَا Eğer Allah'ın fazli ve rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, مَا زَكَ min ahadin اَحَدٍ Sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Yani herkes mutlaka ona uymuştur. Ama Allah rahmetiyle muamele ediyor, fazliyle muamele ediyor. Kulunun şerefini kırmıyor yani, faziletini kırmıyor, indirmiyor. Ne yapıyor? Gizliyor, kulda af dileyince, magfiret dileyince Allah affediyor, magfiret ediyor. Hiç olmamış gibi muamele ediyor. Eğer Allah'ın fazli ve rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Yani ben şeytana uymamışım diyemezdi. Ama Allah temizliyor, temize çıkarıyor. Velakinallahı Müze ki men yaşa Ama Allah dilediklerini Allah dileyenleri temize çıkarır Kimi temize çıkarıyor? İstiğfar edeni Allah'ın rahmetini isteyeni Magfireti dileyeni temize çıkarır Yoksa günahı yanlışı yap yap yola devam et Tövbe etme istiğfar etme Allah onları temize çıkarmaz Kim temizlenmek isterse Temize çıkmak isterse Allah onu temize çıkarır Vallahu semi'un alim. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Kıyamet günü kaybedenler diyecekler ki: "Leqad edelleni." Gerçek şu ki beni saptırdı. Şeytan beni saptırdı, denalete düşürdü, yoldan çıkardı. <gülüyor> Ani zikri ba'de iza ja'ani. Allah'ın zikri, Allah'ın Kur'an'ı, kelamı hem de bana geldikten sonra. Yani Allah'ın kitabı önümdeyken, Kur'an önümdeyken buna rağmen o beni saptırdı. Ve kana şeytanu lil insani huzula. Şeytan insanı saptırdıktan sonra onu bırakır gider. Ona yardım etmez. İşini bitirir, cehenneme yuvarlar. Ondan sonra bırakır gider ve iza ma onlara Allah'ın size indirdiğine tabi olun denildiği zaman qalu bel nettabi'u ma wajadna alayhi onlar derler ki biz atalarımızı hangi yol üzerinde bulduysak biz onlara uyarız yani Allah'ın ayetlerine vahyine değil de büyüklerimiz atalarımız nasıl yapıyorsa biz de öyle yaparız derler اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْتَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَزَابِ السَّعِيرُ Eğer şeytan onları o alevli ateşe davet ediyorsa, onların atalarının yolu oysa, gene onlara mı tabi olacaklar? اِنَّ الشَّيْتَانَ adu. عَدُوْ Yaşık şu ki şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّ siz de onu düşman edinin. İnma yed'u hizbehu bi yekunu min ashabis sa'ir. O kendi taraftarlarını alevli ateşe çağırır. Cehenneme çağırır. Onun için onu düşman edinin. Elem ahad ileykum ya bani Adem ey Adem oğulları ey insanlar Ben sizden ahit almadım mı? Söz almadım mı? Enlattu abdu şeytan. Şeytana abd olmayın diye. İnnehu lekum aduvun mübin. O sizin apaçık düşmanınızdır dememiş miydim? Ve mayanzagha neke mine şeytani feste'iz fasteiz billah şeytan herhangi bir şekilde seni dürterse bir yanlış yaptırmak için seni dürterse hemen Allah'a sığın <Sessizlik> innehu huve zemi'ul alim muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir yani sen Allah'a sığındığında Allah seni korur <Sessizlik> ve men an zikri zikri rahman kim rahmanın zikrinden gözünü kapatırsa ona göz yumarsa, görmezlikten gelirse mukayyid lehu şeytan o şeytanın yakını olur şeytana bağlanmış olur şeytani ona musallat ederiz e karim. o şeytanın arkadaşı olur Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse Rahman olan Rabbini unutursa Rabbinin Rahman olduğunu unutursa Allah'ın bütün vahyinin rahmetinden dolayı olduğunu unutursa o şeytanın arkadaşı olur. Şeytanı ona bağlarız o şeytanın arkadaşı olur. Vela yesudden kumuş şeytan Şeytan sizi çevirmesin. İnne huwekum aduğunu bil. O sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytan sizi yoldan çevirmesin. Allah yolundan döndermesin. İnne ledine mertedu ala edvarihim min ba'di ma tebe yenelhumul huda. Kendilerine hidayet belli olduktan sonra o arkalarını dönüp gidenler. Yani Hakki hakikati anladıktan sonra, hidayeti anladıktan sonra o arkalarını dönüp gidenler eş şeytanu sewle Şeytan onları teşvik etmiş. Şeytan onları dönmeye ikna etmiştir. Onlar şeytana uymuş yani ve emla lehum. Nasıl becermiş ve emla lehum? Onları uzun uzun emeller, hayaller kurmaya teşvik etmiş. Dünya hayatı için uzun uzun emeller ona yol göstermiş. Gelecekte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Şimdi böyle senin hidayetle, yolla, Allah'a gitmekle ne işin var şimdi? Sonra yaparsın. Hen öne bir ukum alemen tenzelü şeytan. Şeytanın kime ineceğini size haber vereyim mi dedi Allah? Nasıl ki melekler iner, insanlara, evet, melekler peygamberlere iner, bütün kullarına Allah melekleri indirir. Şeytanın kime indiğini size haber vereyim mi, size söyleyeyim mi Allah buyuruyor? Fenezzelu ala kulli effakin esim. Onlar her yalancının, her iftiracının, her böyle dedikoducunun üzerine inerler. Meleklerin nasıl ki müminlere iniyorsa onlar da iftiracı, yalancı, hileci olanların üzerine iner. Yani iftira atanlar, yalan söyleyenler, dedikodu yapanlar, iftira atanlar, bozgulculuk yapanlar neye göre yapıyormuş? Şeytanın onlara inmesine göre. Telguha, nehu ruhusu şeytan. Allah cehennem, bizi zakkum ağacının meyvelerini anlatıyor, sanki onların o tomurcukları şeytanın başları gibidir. Buyurdu. O zakkum ağacının meyvesi Allah onu beyan ediyordu, dikenlidir, yiyenin boğazına takılıyor. Yutamıyor onu. Barsak'a elince bağırsakları parçalıyor dedi. O cehennemin meyvesini, zakum ağacının meyvesini, tomurcuğunu şeytanın başına benzetti Allah. Hikmeti var mutlaka. Şeytanın kafası da öylesine acidir. Kafası. Öylesine zehirlidir. İnsanın içini parçalar. Verdiği vesvese evet. boğazdan geçmez ve insanın Gönlünü parçalıyor demektir. Cehenneme gidenler, şeytanın başına benzeyen meyveyi yiyor. Burada da onu yemişti. Onun gıdası olmuş. Bir de kıyamet yerindeki son anı Allah beyan ediyor. Veかれ şeytanu lemma kudiyel emr. Emir verilip iş bitirildiğinde cennetlikler, cehennemlikler belli olduktan sonra şeytan diyecek ki İnne Allaha hak. Kime söylüyor? Cehennemliklere söylüyor. Allah size bir vaadde bulundu Allah'ın vaadi haktır Allah vahyinde peygamberleriyle neyi göndermiştiyse Allah'ın vaadi haktır ve evet. veaddukum ben de size vaadde bulundum teekhlettukum ben ben döndüm vaad tersi oldu gördüğünüz gibi Vıma kane liye aleykum min sultan. Benim sizin üzerinizde bir saltanatım, bir gücüm, bir kuvvetim yoktu. İlla en da'utukum. Sadece ben sizi davet ettim. Festejptum li. Siz de hemen bana icabet ettiniz. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de hemen bana icabet ettiniz. Davetimi. Yani Allah'ın davetine icabet etmediniz. Benim yalan davetime icabet ettiniz. Fe la telumuni. Beni kınamayın. Beni kınamayın. Beni suçlamayın. Walumu <gülüyor> enfusakum. Nefsinizi levmedin. Kendinizi kınayın. Nefsinizi kınayın. Çünkü siz nefsiniz bana uydu nefsinizi, kendinizi kınayen ma ana bi müsrihin bugün ben size yardım edemem ve ma entum bi müsrihin, siz de bana yardım edemezsiniz inni kefertu bima eşrektununi min kâr, bundan önce ben sizin, beni Allah'a şirk koşmanızı da reddetmiştim kabul etmemiştim, böyle bir şey yok Niye öyle söylüyor? Şeytana uyan, şeytana abdolmuş da ondan. Ben diyor sizin kulluğunuzu da kabul etmiyorum. Daha önce de bunu reddetmiştim. İlahlık iddiasında da bulunmadım. Ama siz bana abdolduysanız kendinizi kınayın. Yani senin kulluğunu şeytan bile kabul etmiyor. Cehennemde böyle senin kulluğunu ben bile kabul etmiyorum. İnne zalimine lehum azabun elim. Evet, muhakkak ki zalimler için elim bir azap vardır. İç yakan bir azap vardır. Şeytana uyanlar için elim bir azap vardır. Biz de Kur'an-ı Kerim'deki son surede Allah Nas suresinde kendisine sığınmamızı emrediyor. Kul euzü bir rebbin nas de ki sığınırım insanların rabbine insanların rabbine sığınıyorum. Melikin nas insanların melikine, malikine, sahibine, insanları idare eden Rabbine sığınırım. İlahi nas, insanların ilahına sığınıyorum. İnsanları seven, onların ilahi olan, insanların ilahına sığınıyorum. Neden sığınıyoruz? Min şerri l-vesvasil hennas, o vesvese veren vesveseciğinin şerrinden, şeytanın, vesvese veren şeytanın şerrinden, evet, insanların Rabbine, Melikine, ilahına sığınırım. Ellezi yüvesvi su fi sudurin nas. O insanların göksüne vesvese veriyor. Minel cinneti ve nas. Bu şeytanlar, bu vesvese verenler hem cinlerden şeytan vardır hem insanlardan olan şeytan vardır. Yani cinlerden olan şeytanlarla insanlardan olan şeytanlar ne yapıyormuş? Vesvese veriyormuş. Her ikisinden de Allah'a sığın dedi. İnsanların Rabbine, Melikine, İlahına sığın dedi. Bize de düşen öyle yapmaktır. Hep beraber şeytandan, şeytanın şerrinden, onun verdiği öteseden, ona tabi olmaktan, ona uymaktan, ona abd olmaktan Allah'a sığınıyoruz. Rabbimize sığınıyoruz, Melikimize sığınıyoruz, İlahımıza sığınıyoruz. Kesinlikle bunu unutmamak gerekir. Bu çok önemli bir meseledir. Şeytanın düşmanlığı. İlk andan itibaren Allah onu anlatıyor, son anda da onu anlatıyor. Evet, Hazreti Adem'le beraber onu anlatıyor. Eğer biri, bir düşman sürekli bizimle beraberse, bizim onu görmediğimiz yerden o bizi görüyorsa ve sürekli bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyorsa, ne yapmamız gerekir? Ona karşı dikkatli olmamız gerekir. Bizim onu göremeyeceğimize göre nasıl yapacağız? Bir çaresi yok mudur? Elbette ki vardır. Nedir o? Aklımızı kullanmak. Aklımızı kullanmazsak şeytana karşı onu göremeyiz. Hilesini anlayamayız. tuzağını anlayamayız. Aklımızı kullanmak. Onun için ısrarla söylüyoruz. Aklımızı sonuna kadar kullanalım diyoruz. Sonuna kadar. Eğer şeytani unuttuksa Hazreti Adem hava annemiz meyveyi yerken Allah ne buyurdu? Unuttu. Unutmasaydı şeytanın tuzağına düşmezdi. Biz de Rabbimizin emrini unutmazsak şeytanın tuzağına düşmeyiz. Onun için her anda Rabbimiz neyi emrediyor deyip unutmamamız gerekir. Öyle ki doğru yapabilen, Allah'a göre güzel yapabilirler. Unutursak ne olur? Unutursak yanlışı işleriz. Yanlışa düşeriz. tuzağa düşeriz. Çıkarken de zorlanırız. Evet. Mezara kadar, hatta kıyamet yerine kadar bizimle beraber olan şeytanımız vardır. Herkeste beraber bir şeytan vardır. Yani en azılı düşman. Onu Allah yolundan alıkoyuyor. Onu hayır yapmaktan, güzellik yapmaktan alıkoyuyor. İbadet yapmaktan alıkoyuyor. Yanlış yapmak için bütün hilelerini yapıyor. Süslü gösteriyor. Onu oyalıyor. Allah'ı unutturmak için elinden geleni yapıyor. Kul, ibadet yaparken ondan men etmek için, uzaklaştırmak için bütün tuzaklarını kuruyor. Yetmez. Bir de insanları kullanıyor. İnsanlardan kendi hizmetçileri olan insanları kullanıyor. İnsan her anda böyle bir düşmanla karşı karşıyadır. Her anda. Bir ani bile boş yoktur. Hem de insanın kendisini göremediği yerden o görüyor. Bütün zaaflarını biliyor. Nerede tuzağa düşürebileceğini biliyor. Eğer birinin böyle bir düşmanı varsa, hem de ebediyen kendisini cehenneme sürüklemek için pusuda durduğunu, her anda o zayıf anını yakalamak isteyen bir düşman, sinsi bir düşman, hain bir düşman hem de gerektiğinde gözyaşı akıtarak ben senin dostunum diyen bir düşman. Hz. Adem'i cennetten çıkarırken öyle yapmıştı. Ağlamıştı. Andolsun ki ben senin için söylüyorum. Senin iyiliğin için söylüyorum diyordu. Bu en büyük helesidir. Şeytana uyanlar daha doğrusu şeytanın kullandıkları da böyle söyler. Ben senin için söylüyorum. Ben seni düşünüyorum diyor. Gerektiğinde oturup ağlıyor da. Ben seni düşünüyorum diye. Onu Allah'tan ayırıyor. Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah yolundan uzaklaştırıyor. Ağlıyor. Ben diyor, senin için söylüyorum. Seni sevdiğim için yapıyorum diyor. Bunu. İnsan, yani şeytanın tuzağına düşmüş olan insan bunu söylerken samimidir yalnız. Özellikle bunu ona en yakınları yapar. Neyi anlamamız gerekir? Şeytan onu kullanıyor. Evet. Onun için Allah böyle tekrar tekrar şeytanı söylediyse, o sizin apaçık düşmanınızdır dediyse, ona uymayın, tabi olmayın, yolunda yürümeyin, ona avdolmayın dediyse, bu çok önemli bir mesele olması gerekir. Belki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de düşmanımızı unutmuş olmamızdır. Gönlümüz cennete dönebilir. Yetmez. O bizi, o cennetin çıkarabilir. Allah öyle buyurdu, bizi önceden uyardı. Yani gönlümüz cennete döner. Cennete layık bir kul haline gelebiliriz. Ama Allah dikkat edin dedi dikkat edin şeytan sizi o cennetten çıkarmasın dedi birebir evet, şimdi insanı şu anda söyledi yani kıyamete kadar bütün insanlara bir anda söylüyor onu dikkat edin şeytan size babanıza yaptığını size yapmasın dedi üzerinizdeki o takva elbisesini soymasın dedi yani Allah karşı sorumluluğunuzu unutturmasın dedi unutursa ne olur sana elbiseni soydurur yani seni rezil eder, rüsvay eder. Yani kazanmakla iş bitmiyor, kazandığımızı bir de korumamız gerekiyormuş. Şeytandan. Bu konuyla ilgili, şeytanla ilgili bir şey sormak isteyen varsa, sorsun. Öyle bir şey anlatırken, herhangi bir şeyi böyle işte namazı böyle kılmamız lazım, orucu böyle tutmamız lazım. Bunu zaten herkes biliyor. Açığımız nerede? Onu öğrenmemiz gerekir. Eksigimiz, yanlışımız nerede? Onu öğrenmemiz gerekir. Öğrenmek yetmez. Onu mutlaka ona iman etmemiz lazım. Allah eğer vahyetmişse, kulum şuna dikkat et dediyse, ona dikkat etmek zorundayız. Onu anlamak zorundayız hayatımızın en önemli meselesi demektir. Yani kazandım deyip de yine kurtulamıyorsun, Yine ayağını kaydırabilir. Allah örnek veriyor. Allah Hz. Adem ile İblis'in kıssasını anlatırken net olarak buna iman etmek lazım. Bunu anlamak lazım. Yani başlangıç itibariyle mutlaka düşmanınızı tanıyın dedi. Bir, Allah senin dostundur. Sen eğer Allah'ın dostluğunu bırakırsan şeytana dost olursun dedi. Hayatımızın her anıdır bu çünkü. Her anında şeytan bizimle uğraşıyor. Ters tarafa çekmeye çalışıyor, davet etmeye çalışıyor. Onun için müminin Şeytana karşı uyanık olması gerekir, ayık olması gerekir. Şeytandan Allah'a sıvırması gerekir. Şeytan herhangi bir konuda onu ve vesvese verdiğinde hemen kendine gelmesi gerekir. Hemen düşünmesi gerekir. Niye böyle oldu? Bu niye böyledir? Hemen düşünüp, onun şeytandan olduğunu anlayıp ne yapması lazım? Allah'a sıvırması lazım. Evet, buyurun. Efendim şeytandan bahsederken, şeytan mezara kadar, hatta kıyamete kadar bizimle beraber dediniz. Kıyamet Eğer yerinde de orada duruyor. Yanlış anlamadıysam. Tabii. Kıyamete kadar mı? Tabii. Yani mezar aleminde de mi bizimle? Yok, orada edin? değil. Yanlış Kıyamet anladım. yerinde şeytanlarıyla herkesin arkadaşı, Allah öyle buyuruyor. Arkadaşı diyor, ona öyle söyledi. Artık şeytan demiyor, o insanın arkadaşı diyor. Her bir şeytan kendileri savurmaya çalışır orada. Ayet-i Kerime'de buyurdu, evet kaybedenler için, şeytanlarını onlara bağlayın, ikisini beraber cehenneme atın diyor. Yani cehennemde şeytanıyla yine beraberdir. Yani dünya hayatını yaşarken, peygamberlerle beraber olanlar, cennette peygamberlerle beraber olur. Müminlerle, velilerle, Allah dostlarıyla beraber olanlar, cennette onlarla beraber olur. Ama dünyada hayatını yaşarken şeytanlarla beraber olanlar da cehennemde beraber olur. Allah sevenleri birbirinden ayırmaz. Arkadaşına onu bağla diyor, cehenneme atın. Ayet-i kerimede Allah öyle buyuruyor. Cehennemde de beraberdirler. Evet. Şeytan hile yapabilir. Ama bize düşen ona karşı... Silahımızı kullanmaktır. Silahımız düşünmektir. Tefekkür etmektir. Anlamaktır. Yani aklımızı kullanmaktır. Baş gözüyle göremiyorsak aklımızla onu anlamamız gerekir. Anlamaya çalışmamız gerekir. Onun hile yaptığı ne? Nerede bir sorun varsa, sıkıntı varsa hangi ailede sorun, sıkıntı varsa bilsin ki bu şeytandandır. Nerede selamet yoksa, kavga varsa Tartışma varsa kardeşlik yoksa orada şeytan var. Baktığımızda şeytan her tarafta cirit atıyor. Her yerde. Yani parmağını sokmadığı yer yok. Evet ne yapmaya çalışır? Karı kocanın arasını bozmaya çalışır. Ana baba ay şekilde evladın arasını bozmaya çalışır. Komşuların arasını bozmaya çalışır. İş yerindeki arkadaşların arasını bozmaya çalışır. insanların arasını bozmaya çalışır. Irkını bahane eder, bozmaya çalışır. Mezhebini bahane eder, bozmaya çalışır. Meşrebini, tarikatını bahane eder, arasını bozmaya çalışır. Yani her türlü imkanı kullanıyor. Yeter ki aralarını bozalım. Yeter ki birbirlerine düşman olsunlar. Yeter ki birbirlerini sevmesinler. İnsan olmasınlar yani. Barış olmasın. Kavga olsun, gürültü olsun. Birbirleriyle uğraşsınlar. Allah ile değil, kullukla değil, Allah'ın zikriyle değil. Meşgul olsun, nasıl meşgul olursa olsun. Meşgul ederse biliyor çünkü. Allah'tan uzaklaştırır. İbadetten uzaklaştırır. Meşgul etmiş. O artık Allah diyemiyor. Meşguliyetleri var. Görüyoruz. Bütün memleketleri ne yapıyor? Kan gölüne çevirmiş. Def etmek için. Güzel soruydu. Bunun için herkesin aklını kullanması gerekir. Yani şeytanın hilesi olduğunu görmesi gerekir. Ama mutlakha bunun bir karşıtı vardır. Karşıtı nedir? Allah'ın vahyi. Allah ne yapmamız gerektiğini, nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, birbirimize of. nasıl bakmamız gerektiğini, birbirimize nasıl muamele etmemiz gerektiğini evet. Allah en güzel söz neyse onu söyle dedi. Birbirinizle konuşurken sözün en güzelini söyleyin dedi. Niye? Şeytan apaçık düşmanınızdır, aranızı bozmak istiyor dedi. Yani en güzel şekilde konuşmazsan aranız bozulur. Bak nasıl konuşmamız gerektiğini söyledi. En güzel şekilde konuşmazsak demek ki şeytana uyduk. Demektir bu. Evet. Allah'ın vahyine tabi olduğumuzda Şeytanın verdiği vesvese zaten ortaya çıkıyor. Allah ne buyuruyor diye ayet-i Senin ihlaslı kulların üzerinde hiçbir etkin olmaz. İhlaslı. Kul Allah'a karşı samimi olunca, ihlaslı olunca şeytan ona bir şey yapamıyor. Vesvese de veremiyor. Verince bellidir çünkü. Allah'a karşı samimi olduğu için Allah'ın kendisinin ne istediğini biliyor. Bildiği için şeytan ona hile yapamıyor. Bu birincisi. ikincisi, şeytani bilen, şeytani tanıyan, tabiri caizse şeytani gören biriyle beraber olman gerekiyor. Eğer senin onu görmediğin yerden o seni görüyor ve sana hile yapıyorsa, sana seninle beraber senin o şeytanını gören biri gerekir. Öyle ki sana yardım edebilsin ona karşı. Ama yapılması gereken şey nedir? Ona uymak. Eğer bu şeytandandır dediyse onu bilmen gerekiyor. Onu hemen öyle kabul etmen anlaman gerekiyor. Şeytanın heylesini kabul etmen gerekiyor. Evet Allah hepimizi şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Bizi şeytana uyanlardan eylemesin. Şeytanın adımlarına tabi olanlardan eylemesin. Şeytana ablu olanlardan eylemesin. Allah bizi ihlaslı kullarından eylesin. Amin. Şeytanın şerrinden korunmuş olan mühlislerden eylesin. Amin. Allah bizi bütünüyle kendisine abd olan, tabi olan, Resulüne tabi olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şeytanın şerrini görenlerden, anlayanlardan hilesini Fark edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi düşmanını unutmayanlardan eylesin. Amin. Gerçek düşmanın şeytan olduğunu, iblis olduğunu, her anda kendisiyle beraber olup kendisini cehenneme sürüklemeye çalıştığını unutmayanlardan eylesin. Amin. Her anda ona karşı uyanık olanlardan, ayık olanlardan eylesin. Amin. Allah bizi şeytanın şerrinde muhafaza eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.